Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünya tehdit altındaki türler listesinde pandaların durumu tehlikede statüsünden duyarlı statüsüne yükseldi. Büyük maymunlar içinse tehlike çanları ne yazık ki çalmaya devam ediyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği yani IUCN tehdit altındaki türlerin bulunduğu kırmızı listede pandanın statüsünü tehlikeden biraz daha iyi bir duruma işaret eden duyarlı statüsüne geçirdi. IUCN son 10 yılda panda nüfusundaki %17'lik artışa dikkat çekerek 2014'teki son sayıma göre Çin'de doğal ortamında yaşayan 1864 panda olduğunu vurguladı. Panda sayısındaki artış doğa koruma çalışmalarının sonuç verdiğini gösteriyor. WWF Genel Direktörü Marco Lambertini aynı WWF logosu gibi panda 50 yıldan uzun bir süredir dünyadaki doğa koruma çalışmalarının sembolü. Bugün Panda'nın tükenme tehlikesinden bir adım daha uzaklaştığını öğrenmek, yaban hayatını korumaya adamış insanlar için çok heyecan verici bir haber açıklamasını yaptı. Lambertini, Panda'nın durumundaki iyileşme, bilim, siyasi irade ve ilgili bölgelerde yaşayan insanların bir araya gelmesi halinde... Dünyanın yaban hayatını koruyabileceğimizi ve biyolojik çeşitliliği arttırabileceğimizi gösteriyor diye konuştu. Panda'nın statüsündeki bu gelişme Çin hükümetinin 10 yıllardır sürdürdüğü koruma çalışmalarının başarılı olduğunu gösteriyor. Tehlike altındaki türler için yapılan yatırımların karşılığının alındığına dikkat çeken WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak'ta şüphesiz herkes bu başarıyı kutlamalı. Ancak pandalar hala kırmızı listede ve doğal ortamında yaşayan sadece... 1864 panda var. Panda için yürütülen ve olumlu sonuçlanan çabalar dünyada koruma altına alınmayı bekleyen ve kritik derecede tehlike altındaki birçok önemli tür için örnek olmalı dedi Tolga Başlak. Ve devam ediyor. Uzun soluklu koruma çalışmaları gösteriyor ki bu tip başarılar güçlü bir işbirliği ve sabırla ancak elde edilebiliyor. Başarıların kalıcı olabilmesi için hükümetlerin doğa koruma çalışmalarına daha fazla yatırım yapması, yöredeki insanlarla daha güçlü işbirliklerinin kurulması ve özel sektöründe bu çabaları desteklemesi şart diye konuştu. WWF yaklaşık 40 yıldır. Çin hükümetiyle birlikte pandayı ve yaşam alanlarını koruma altına almak için çalışıyordu. Bu işbirliği kapsamında panda koruma alanlarının yaratılması, ayrı düşen panda nüfuslarının birleştirilmesi ve yöredeki insanlara sürdürülebilir geçim kaynakları yaratarak onların orman üzerindeki baskısının etkilerinin azaltılması için çeşitli çalışmalar yürütüldü. IUCN'in kırmızı listede yaptığı güncelleme pandalar için bir iyileşmeden bahsetse de ne yazık ki büyük maymun türleri için Çok ciddi bir tehlikeye işaret ediyor. Yapılan son güncellemeyle dünyadaki 6 büyük maymun türünden 4'ünün nesli tehlikede kritik derecede tehlike altında. Bunlardan biri de statüsü değişen doğu gorilleri yani Gorilla Beringei, IUCN'in kırmızı listesinde yer alan ve durumunun kötüleştiği belirtilen bir gorilla türü artık kritik derecede tehlike altında ve yası dışı avcılık nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Ve WWF'den sonra gelelim Greenpeace'e. Greenpeace'in efsane gemisi Rainbow Warrior daha güzel, daha yeşil, daha umut dolu, daha güneşli bir gelecek için güneşe yelken aç sloganıyla 6 Eylül salı günü yani bugün Türkiye'ye geliyor. Şiddetsiz eylemleriyle dünya üzerinde milyonlarca insana ilham veren Rainbow Warrior bu defa bizleri Akdeniz'in en büyük varlığı güneş için. Birlikte sesimizi yükseltmeye davet ediyor. Kasım ayında FASTA düzenlenecek iklim zirvesi yolunda Akdeniz boyunca umut ve güneşin mesajını taşıyacak olan Rainbow Warrior, Türkiye'nin enerji geleceğinde güneş enerjisinin rolünün tartışılacağı bir platform olarak Eylül ayı boyunca Türkiye'de olacak. Rainbow Warrior'ın Türkiye turu 6 Eylül Salı günü saat 13'te Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un gerçekleştireceği açılışla başlaması planlandı. Ardından turizm ve enerji sektörlerinin öncü isimleri bir araya gelecekleri toplantıda turizm sektöründe güneş enerjisinin kullanımını tartışacaklar. Rainbow Warrior Bodrum'dan sonra sırasıyla Sığacık Çeşme, Bozcaada, Çanakkale ve İstanbul'da güneşe yelken açacak. Rainbow Warrior gelirken güneşin kahramanlarını da yanında getiriyor. Sinop'tan bir ev hanımı Kezban Karaman, Konya'dan bir çiftçi Esat Arslan, İzmir Güzelbahçe'den Çoban Mustafa Kahya, Bursa'dan imam Cemil Sancar, İstanbul'dan müzisyen Taner Öngür. Hepimiz gibiler ama onları bizden ayıran tek bir özellik var. Onlar güneşi keşfedip hayatlarını güneşle aydınlatmaya başladılar. Hepimize örnek olacak hikayelerinin videoları da Rainbow Warrior'ın Türkiye turu boyunca sizlerle olacak. Greenpeace bülteninde yaptığı çağrıda. Diyor ki, Greenpeace siz de bize katılın. Rainbow Warrior platformunda ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinin farkına varalım. Hep beraber harekete geçelim demiş. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları'nın Dalak Suyu mevkiindeki Koçero Deresi'nde doğal kırmızı benekli alabalıkların telef olmaya başlaması çevre halkını endişelendirdi. Çanakkale Balık Eseri sınırında Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Edremit bölgesinde akan pınarlarda yaşamlarını sürdüren doğal kırmızı benekli alabalıklar bir süre önce ölmeye başladı. Suya zehirli madde karıştırılmasından tedirgin olanlar balık ölümlerinin nedenini merak ederken yetkilileri göreve çağırdı. Edremit'te oturan Oktay Zengin ve arkadaşları balık ölümlerini kamerayla görüntüledi. Çırpılar köyünden Engin Gürel de yetkilileri bu konuda göreve davet ediyorum. Bu gidişle Kaz Dağları'ndaki derelerde kırmızı benekli alabalık kalmayacak dedi sizlere yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan diznan Uygar Özesi Sadece bugünkü değil